Zengerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı. Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle Aydın, Söke'de düzenlediği onarıcı tarım buluşmasında yöre çiftçileriyle bir araya geldi. 5 Aralık Dünya Toprak Günü'nde düzenlenen etkinlikte WWF Türkiye uzmanları yöre çiftçilerine bilgilendirici atölye çalışmaları düzenledi. Onarıcı tarım temalı atölye çalışmalarında entegre zararlı yönetimi, toprak analizi, cihaz uygulaması, yağış simülasyonu ve örtü bitkisinin faydaları onarıcı tarım ekipmanları, kompost ve toprak besin ağı, yüksek derecede zararlı pestisitler ve etkileri, büyük menderes coğrafi bilgi sistemleri gibi konular ele alındı. Yörede onarıcı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen programa katılan çiftçiler, Selim Özyol'un Zeybek gösterisi ve Duble Salih'in Ege türküleri konseri eşliğinde keyifli ama aynı zamanda da verimli bir zaman geçirdi. Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyü sakinleri Mera alanlarına yapılması planlanan organize sanayi bölgesi inşaatı için dozerlerin kolluk kuvvetleriyle birlikte köye girmesine tepki gösterdi. Kolluk güçleri köyü çember içine alarak köylülerin bölgeye girmesine engel oldu. Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyüne yapılmak istenen organize sanayi bölgesine karşı köylüler 8 aydır mücadele veriyor. Çambükü koyu muhtarlığının Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne açtığı dava süreci de devam ediyor. Dava sürecinin devam etmesine karşın iş makineleri ikinci kez kolluk güçleri eşiğinde köye girerek bölgede çalışma yapmaya başladı. Köylüler iş makinelerinin çalışmasına engel olmak istedi. Kolluk güçleri köyü çember içine alarak köylülerin bölgeye girmesine engel oldu. Köy halkı. Biz OSB'ye değil yerine karşıyız diyerek iş makinelerinin çalışmasına tepki gösterdi. Kolluk kuvvetleriyle köyler arasında gerginlik yaşandı. Sadece Çambük'ünde değil İstanbul'un çok yakınlarında göbeğinde diyebileceğimiz yerlerde de benzer problemler devam ediyor. Aldığı krediyi ödemediği için bankaya devredilen ve sonra Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edilen İstanbul Göktürk'te bulunan Kemerköy'deki araziye yapılan lüks konut projesinde sıra asırlık anıt ağaçlara geldi. Yine burada da halk buna karşı duruyor ve açılan 68 dava ve 2 yürütmeyi durdurma kararına rağmen inşaata devam ediyor. Şirket ve yeşil alanda bir bölümü 100 yaşını aşmış ve kesilmesi kesinlikle yasak olan anıt ağaç niteliğinde çok sayıda ağacı tahrip etmeye başlıyor. Göktürk-Yeşil Kalsın girişimi kıyımın durdurulması için orman bölge şefliğine yaptığı başvuruda ise özel mülk bir şey yapamayız denerek reddediliyor. Şantiyede bir protesto eylemi düzenleyen Göktürk-Yeşil Kalsın girişimi gönülleri ilgili bakanlık ve belediyelere çağrıda bulunarak bu kıyıma engel olunmasını talep ediyorlar. Halk doğa için, toprağa için ayağa kalkıyor ama güçler bunun karşısında hareket ediyor ve kimi zaman devlet elindeki kolluk güçleriyle halkın ve orada yaşayan insanların oluru ve onların da rızası alınmadan hiçbir şeyin yapılamayacağı artık aşikar olmalı ve bir kanun haline gelmeli. İstanbul Esenler'de Ayvalık Derede yağmur suyu tüneli ve atık suyu kanalının da mavi renkte akması endişeye neden oldu. İSKİ'den yapılan açıklamada Bayrampaşa ilçesinde atık su hattında meydana gelen Çökme ile Ayvalı dereye farklı renkte su karışması neden oldu. Kot yıkama fabrikalarından geldiği düşünülüyor. Bu mavi renkte gelen su ve insanları tabii ki endişelendirmiş bu durum. Paris Equity Check.org diye yani Pek kısa adıyla ülkelerin ulusal katkı beyanlarını yani sera gazı azaltım hedeflerini İngilizcesiyle NDC'leri değerlendiren bir kuruluş. En son değerlendirmesinde gelişmiş ülkelerin çoğunun son 18 ay içinde hedeflerini yükseltmelerine rağmen Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 1.5 derece ısınma sınırına uygun planların hala çok uzağında olduğunu gösteriyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Avrupa Birliği, Almanya ve İspanya 2.1 ile 3.4 derece ısınma aralığını uygun planlar yapmışlar. Yani geri dönülmez ve felaketler içeren bir iklim değişikliği, artık iklim acil durumu ortaya çıkıyor. Bu planlarla, planlar yeterli değil. Kasım ayında yayınlanan COP27 Charmer Sheikh uygulama planı küresel olarak daha iddialı emisyonlar için bir işbirliğini hızlandırmanın temel ön koşulu olan 1.5 derece sınırına ulaşma kayıp ve zarar finansmanı sağlamanın altını çizmişti oysa. Avrupa Çevre Ajansına göre iklim değişikliğine bağlı sorunların giderek daha görünür geldiği Avrupa kıtasında kara sıcaklıkları 2012 ile 2021 yılları arasında 1,94 ile 1,99 santigrat artmış. Buna bağlı olarak da binalardaki ısıtma ihtiyacı azalırken klima ile soğutmaya yönelik taleplerde Artmış. 1979'da ihtiyaç duyulan ısıtmanın yalnızca yüzde 89'u 2021'de gerekli olmuş. Soğutmaya gelecek olursak, son 42 yılda baktığımızda soğutma ihtiyacının yüzde 70 arttığı da görülüyor. 40 yıl önce neredeyse hiç soğutmaya ihtiyaç duyulmayan birçok ülkede şimdi soğutmaya ihtiyaç duyuluyor. Onun için iklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Her zamanki gibi Esen Kalın.